Ey bilginler! Sizler kitabı okuyor olduğunuz halde insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? ...hiç akıl erdirmez misiniz? Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o sabır ve namaz Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. <gülüyor> Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini düşünen ve bunu kabul eden kimselerdir. İsrail, an'amtu ve Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Ottaqu yumen la tezi nesun an nefsi şey'a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 Hatırlayın ki sizi firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar fenalık için kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenler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 denizde boğduk. Yine bir vakit Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun tuğra gitmesinin ardından zalim kimseler olarak buzağı ilah edildiniz. Sonca bunun arkasından umulur ki şükredersiniz diye sizi affettik. Hani Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran Furkan'ı vermiştik. Ta ki hidayete eresiniz. فتوبوا فتوبوا o vakit Musa kavmine Ey kavmim! Şüphe yok ki siz Musa'yı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Öyleyse yaratanınıza tevbe edip nefislerinizi öldürün. Bu haliniz yaratanınızın katında daha hayırlıdır dedi. Bunun üzerine Allah tevbelerimizi kabul etti. Şüphesiz ki tevbab tevbeleri çok kabul eden rahim, çok merhametli olan ancak O'dur. Bir zamanda ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana iman etmeyeceğiz demiştiniz de sizi yıldırım çarpmıştı ve siz olup bitene bakakalmıştınız Sonra şükredersiniz diye ölümünüzün ardından sizi diriptik son Çölünde üzerinizi bulutlarla gölgeledik ve size kudret elbisesiyle bıldırcın indirdik ve size rızık olarak verdiğimiz temiz şeylerden yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat aslında kendilerine zulmediyorlardı. <gülüyor> Yine bir zaman size şöyle demiştik. Şu şehre Kudüs'e girin de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Ama kapıdan secde eden kimseler olarak girin ve hıtta Ya Rab bizi affet deyin ki size hatalarınızı bağışlayalım. Çünkü biz iyilik edenlere mükafatlarını daha da artıracağız. Fethi, Ya Rab fakat o zulmedenler alay ederek o sözü kendilerine söylenenden başkasıyla buğday manasındaki hımta ile değiştirdiler. Biz de isyan etmekte olduklarından dolayı zulmedenlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik